Beş vakit namazın beş vakte vechi tahsisini anlatırken naklen dedim. Bir saat tasavvur edelim Bu saatin aşire sayan ibresi var, tamine sayan ibresi var, sabi al sayan ibresi var. Biliyor musunuz bunları? Saniyeyi biliyorsunuz. Saniye sayan ibresi var, dakika sayan ibresi var, saat sayan ibresi var, hafta sayan ibresi var.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 La mevcut ila diyecek. Senden başka mevcut yoktur. Senden başka varlık yoktur. Şehadetinde bulunacak. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri gerçek tevhide üzere ile buyursun inşallahü teala. Saat tasavvur ediyoruz. Aşiresinden, saminesine, sabiasına, tasiasına, ninsel sadisesine, kamisesine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 Gün gelecek ki siz kolunuza bir saat bağlayacak, daha küçük parçalara ayıracak, normal âlemi dahi parçalara ayıracak, bunda dahi küçük parçaları müşahede edeceksiniz. Zaman Rabbin yarattığı heyyesi avzet etti diye buyuruyordu Allah Resulü. Nesih yapmak suretiyle müşrikler Muharrem ayını keps etmek, onun içinde dahi haram işlemek için bir ay her sene yiyorlardır.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 ucu bize dayanıncaya kadar inceliyor. Biz onda saatler, dakikalar, saniyeler ve aşireler görüyoruz. Hatta bizim aleminizin arasında bizi aşan daha küçük alemde bu o kadar inceliyor ki atomlar aleminde biz onu aşireler içinde, tatialer içinde müşahede ediyoruz. Elektronların çekirdeğin etrafında dönüşü meselesi bahis mevzu olunca bizim kolumuzda kullandığımız saat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 Anne karnına düşmemiz anına intikal ediyoruz Ondan kainatın doğduğu ilk güne intikal ediyoruz 6 günde kainatı yaratan Hzre Allah'ın yaratmada ilk gününe intikal ediyoruz O İbre'nin de hareketine teday yoluyla intikal ediyoruz ve Allah'ın bu günü yaratmasından bizi yaratmasında Kainatı yaratmasında,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 Asr-ı saadet beşerin zevale doğru dönüşünün habercisidir. Resul-ü Ekrem peygamberlerin sonuncusu olma itibarıyla belli ki beşerin ömrü az kalmıştır. İşte tabakatı ömrü beşerde bizim başımızda zuhur eden ikindi ile beraber başımızda zuhur eden beyaz tüylerin haber vermezsiz sayesinde anladığımız ihtiyarlıkla beraber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 Eşya hadiselerin içine nüfuz etmek, bir arı gibi olup biten şeylere konmak ve marifet hüzmeleriyle kalkmak, bu şuur içinde bunu eda etmek mahz hikmet ve maslahattır. Allah edaya muvaffak kılsın. Akşam vakti girince bir grup o, o gün güneş batıyor, ibre atıyor demektir. Ayrı bir zaman dilimine giriyorsunuz siz, neden haber veriyor?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 Sistemler karma karışık olacak. İde Şemsu Kûret ve iden nucûmun kudret sırrı zuhur edecek. Bugün güneş battığı gibi bir gün bütün bütün batacak. Bugün bir yıldız غرûb ettiği gibi bir gün bütün yıldızlar bağ kopmuş tesbih tanesi gibi dökülecek. Ve bu azim ve cesim icraatı hatırlatıyor akşam zamanı. Sen bu dehşet ve hayret içinde teselli ve tenaffüs için, daimdar olan kalbine huzur sertmek için, ruhuna işirah getirmek için, bunu tekabül eden akşam namazına koşuyorsun, kıyamet koparken de Rabbin'e seviniyorsun. Küreleri birbirine katıp karıştıran Rabbinin bu azim ve cesim icraatı karşısında, ona sığınmadan başka çare biliyorsan söyle dinleyelim. Öyleyse.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 Vefat ayrı bir şeydir, arkandan ağlayanlar olur, üzülenler olur. Musalla taşında ayağının bağı çözülenler ve kendinden geçenler olur. Mezarının başında üzkür ahdenlevi diyenler olur. Hatırla la ilahe illallah dediğini hatırlatanlar olur. Fakat herkes çeker gider, zaman gelir vakiyeye asarın dahi kafalardan silinir. Ruhlar sana ait manaya karşı bomboş kalır. Sen nesyen mensi bir insan olursun. Kur'an ifade ediyor. Ve kuntü nesyan mensi Annemiz Hazreti Meryem büyük kadın efendimizin ahirette zevcesi olması itibarıyla ümmuhatü'l müminindendir. Müminlerin anasıdır. Ve kuntü nesyan Keşke unutulmuş kafalardan silinmiş gitmiş olsaydım. Şu gebeliğe maruz kalmasaydım derken bunu anlatıyor.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 her şeyin bitip tükendiğini, sistemlerin birbirine karıştığını ve senin berzah âlemine gittiğini, ziyada ışıktan mahrum kaldığını, kabire girip saklandığını, kışın beyaz kefenin ortalığı örttüğünü, senin beyaz kefene sarıldığını hatırlatın. Böylesine gönül kırık, böylesine his yıkık, böylesine bütün duygular altüst olmuş,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 Öldüğümüz gibi dirileceğiz deme, bunun için gidip seccadeyi öpme ve seccadeye alnını öptürmem. Bu manada yastı yıkılma, ruha raf getirici, ferih ve fakur kılıcı, içe inşi raf serpici bir ibadettir. Allahu Teala yapmaya muvaffak kılsın. Gece bütün dehşetiyle, bütün zalamiyle ortalığı kabladığı zaman, bütün ümit kesilmiş,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 Gece gelince böyle oluyor, bize kabrin dehşetini ve berzahın imtidadını anlatıyor, bütün kainatın anı anlatıyor. Kalkıp berzah hayatımıza tehcüt namazıyla nur serpmek, gecemizi aydınlatmak, gecenin karanlık zülüfleri üzerine iki damla gözyaşı dökmek, gecenin karanlık mevceleri üzerine bir ah bırakmak, Rabbe teveccüh etmek manasında Teheccüd namazını kılmak ne kadar nurlu, ne kadar feyizli, ne kadar bereketli olduğunu insan olan anlayacaktır. <Gülüyor> Cenab-ı Hak insanoğlu insana evkati hamsenin yanında onun hulasası ruhu teheccüdü kılmayı muvaffak kılsın. <Gülüyor> Allahu Teala ve teccadhas hazretleri ruhu reyhan olan 5 vakit namazı Avukatı kimsede adaya muafak ılsın, bizi huzur içinde seyyadet içinde yaşasın, huzur ve Saadet içinde vefat ettirsin, huzur ve Saadet içinde harş ve neşçeylesin. Amin. Bu hürmeti Seyyidül Mursalin. Ve alhamdulillahı Rabbi ala min al بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر, والفجر وال والشفع والوتر والليل إذا يتر هل في ذلك قسم الأرض ك إرام وقعوا في البلاد فأكثروا فيها Um... Oh, well, Can كلا إذا دكّت الأرض دك دكّا, دكا وجر